Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan kadir Zülcelal! Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakimi'nin dersiyle anladım ki, nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükunetine ve içindeki dahili inkılabat fırtınalarından sükutuna Bedenizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazatı muzırradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve iddiarlarına ve zihayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet dağlardaki taşların envaından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve hayata hususan insanlara çok lazım ve çok mütenevi olan madeniyatın ecnasından ve dağları, sahraları çiçekleriyle süslendiren ve meyveleriyle şenlendiren nebatatın esnafından hiçbirisi yoktur ki, Tesadüfe havalesi mümkün olmayan hikmetleriyle, intizamı ile, hüsnü hilkati ile, faydeleri ile, hususan madeniyatın, tuz, limon tuzu, sülfato ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit emvalleri ile. Ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve kerim bir saniyin vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasındaki vahdet-i idare ve vahdet-i tedbir ve menşe ve mesken ve hilkat ve sanatça beraberlik ve birlik ve ucuzluk ve kolaylık ve çokluk ve yapılmakta çabukluk noktalarından Usani'in vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki dağların yüzünde ve karnındaki masnular zeminin her tarafında her bir nevi aynı zamanda aynı tarzda Yanlışsız, gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan sair neviler ile beraber karışık iken karıştırmaksızın icatları senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder. Öyle de zeminin yüzündeki bütün zihayat mahlukların hadsiz hacetlerini hatta mütenevvi hastalıklarını hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette, dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşçar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara tesir etmek cihetiyle, senin rahmetinin hadsiz genişliğine ve hakimiyetinin nihayetsiz büsatine delalet ve toprak tabakatı içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde, bilerek, görerek, şaşırmayarak, İntizamla, hacetlere göre ihzar edilmeleriyle, senin her şeye taalluk eden ilminin ihatasına ve her bir şeyi tanzim eden hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilaçların ihzaratı ve madeni maddelerin ile rububiyetinin rahimane ve kerimane olan tedavirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir surette işaret ve delalet ederler hem bu dünya hanında misafir yolcular için, koca dağları levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat ambarı ve hayat lüzumlu olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şehadet eder ki, bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakim ve şefkatperver ve bu kadar kadir ve rububiyetperver bir saniin. Elbette ve herhalde çok sevdiği o misafirleri için ebedi bir alemde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. Ey Kadir-i şey Dağlar ve içindeki mahluklar senin mülkünde ve senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahhar ve müdahardırlar. Onları bu tarzda tavzih ve teshir eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler.